Gülşen'i razı devam ediyoruz. Sayfa 67. Şarap da hazır, mumla güzel de burada. Artık güzel sevmekten gafil olma. Seni kendinden alacak, mahvedecek şarabı bir zamanca az olsun çek. Belki varlığının elinden aman bulursun seni kendinden alacak, yani beşeri varlığından, kendini madde diye kabul ettiğim varlığından seni alacak şarabı bir zamanca çek hiç olmazsa. Yani ilahi bilgiyi öğren manasında. Belki varlığının elinden aman bulursun. Yani kendi benliğinin, beşeri benliğinin elinden kurtulursun. Böylece kurtulursun. Çek şarabı da seni senden kurtarsın katrı olan varlığını denize ulaştırsın. Hani izafi benliğin, senin bir benliğin var ya, hani demin de hallamaya çalıştığımız gibi bir zahir bedenimiz var, geçici benliğimiz var, bir de onun içerisinde özel benliğimiz var. İşte o benliğimiz bir damla mesafesinde, yani deryadan alınmış bir damla düzeyinde. İşte çek şarabı da o varlığını deryaya at. Yani gerçek hüviyetine eriş. Sürahisi sevgilinin yüzü, kadehi sevgilinin şaraplar içen, sarhoş gözleri olan şarabı iç. Şarabı ve sakıyı içen şarabı, sürahisiz, kadehsiz iste ara. Sürahi ve kadehler bu varlıktaki birimlerdir. Yani her bir birim sürahi ve kadeh ritmündedir baki Tanrı'nın yüzünün kadeh, kadehinden sakisi onları Rab'ları suvarır. Ayeti olan şarabı iç. Şaraben tahura dedi diyorsa o varlıkta onu meydana getiren güçte bir enerji vardır. yani Hayatiyetini devam ettiren bir enerji vardır. İşte şarap temiz pak şarap dediği odur. Yani kendi varlığının olmadığı halde var zannettiği varlığının pisliğini temizlemek o pak şarap yoluyla ancak olur ondan yıkanmakla olur o ilimle tertemiz şarap sarhoşluk zamanında seni varlık pisliğinden arıtan şaraptır şarap işte kendini bu soğukluktan kurtar yani kendini madde zannetmekten katılıktan soğukluktan kurtar, kurtar. Gerçek varlığını idrak et. Çünkü kötü sarhoşluk iyi adamlıktan iyidir. Yani benliğinle ben iyi bir adamım, ben iyi bir insanım, ben iyi bir varlığım diye düşündüğü müddetçe işte hak aşkıyla kötü sarhoş olan bundan daha iyidir. Yani benlikle yaşayan iyi varlıktan hak yolunda sarhoş olmuş kimse iyidir diyor. Tanrı tapısından uzak düşene karanlıklar hicabı nurdan iyidir. Yani Tanrı varlığının, Tanrı kapısının dediği gerçek varlığından uzak düşene. Çünkü Adem'e karanlıklardan yüzlerce yardım geldi de iblis nur yüzünden ebedi melun oldu. İçinde kendini gördükten sonra gönül aynası cilalanmış ne fayda. Yani gönül deryasına, gönül aynasına baktığımız zaman eğer içinde kendimizi görüyorsak o aynayı istediğimiz kadar parlatalım, cilalayalım faydası olmaz. Çünkü içinde yine kendimizi görüyoruz. Gönül aynasına baktığımız zaman eğer hakkın varlığını idrak edebiliyorsak varlık hakkındır diyebiliyorsak o zaman işte onu cilalanmakta yarar var. Şaraba sevgilinin yüzünden bir ışık vurdu mu? şaraptan nice habbeler meydana gelir burada bir ayet hadise atıf yapıyor hani benim öyle sevgililerim vardı ki kubbelerimin altındadır diyor yani ben onları gizlemişimdir kimse bilmez onların gerçek varlıklarını diyor şaraba sevgilinin yüzünden bir ışık vurdu mu şaraptan nice habbeler meydana gelir Cihanda o şaraptaki habbelere benzer can da o hava kabarcıkları tanrı velilerine kubbelerdir. Hava kabarcığı habbe diye aslında kubbeler hükmündedir. Ve de kim o şarabı gerçekten içebilmişse yani gerçek varlığının hakkın varlığı olduğunu idrak etmişse işte o mahal hakkın velisidir. Aklı kül o şarapla hayran olmuş kendisinden geçmiş. Nefsi kül ona kulağı küpeli bir köle olmuş. Akıl kül, akıl boyutu, akıl alemi. Nefsikül de bu madde alemi. İşte aklı külden meydana gelen bu nefsi kül küpeli bir köle haline gelmiş. Yani aklıkül kül gilediği gibi bu e, alemde hükmünü yürütmekte. Bütün alim o şarabın bir meyhanesine benzer. Her zerrenin gönlü o şaraba, kadeh kesilmiştir. Yani her varlık esma tecellileriyle meydana geldiğinden her varlık bir kadeh hükmündedir. Akıl da sarhoştur, melek de sarhoş, can da sarhoş, hava da sarhoştur, yer de sarhoş, zaman da sarhoş. İşte yukarıda bahsedilenlerin hepsinin kendine astıran varlıkları olduğundan ve bu varlıkları da Hakk'ın esması yoluyla zuğura çıkardıklarından, zuğura çıkmalarına sebep olan gerçek varlığı idrak ettiklerinde sarhoş olmuş oluyorlar. Sarhoş demek serhoş manasına, yani başı hoş manasına, yani kafasını sağa sola vurup yalpalayarak yürüyen sarhoştan burada bahsedilmiyor. Gerçek kimliğinin özelliğini idrak ettiğinde, Başında eski benlik düşüncesi kalmadığından sonraki hali anlatıyor. Yani benliğinin ortadan kalkması kendinde bir hoşluk meydana getiriyor ya bir özellik bir güven bir rahatlama işte hoşluk onu diye bahsediyor. Gök onun aşkıyla düşe kalka koşmakta dönmekte hava gönlünde onun bir kokusunu unmakta melekler o şarabı fak bir testiden içmişler. Bir yudumcağız tortusunu da şu toprağa saçmışlardır. Unsurlar o bir yudumcuk şaraptan sarhoş olmuş, gah suya düşmüş, gah ateşe. Toprağa düşen o bir yudum şarabın kokusundan insan baş göstermiş, ta göklere kadar yücelmiş. Yani hakkın varlığının tecellisiyle, yani şarap diye bahsettiği o gerçeğin idrakiyle insan yücelere erişmiş. Onun aksiyle körsmüş beden, can kesilmiş. İşte kendimizi bu varlık olarak kabul ettiğimiz sürece bu körsünmüş, ehtiyarlanmış, yaşlanmış bir varlık hücüğünde. Ama onun gerçek kimliği, gerçek hüyeti bizde şuurumuza erişti mi, idrak ettiğimizde işte gerçek cana erişmiş oluruz. Donmuş can ruh haline gelmiştir. Yani gerçek hüyetimizi idrak etmiş oluruz. Bir cihan halkının o şarap yüzünden daima başı dönmekte. Hepsi de yerinden, yurdundan olmuş. Birisi o şarabın tortusunun kokusuyla akıllanmış. Birisi onun saf rengini söylemekte. Yani vahdet halinden bahsetmekteler. Birisi yarım yudumda sadık olmuş. Birisi bir sürahiyle aşık olmuş. Birisi de hepsini ismiş de, Ağzını açmış, daha da var mı diyor. Ne de mertebesi yüce, deniz gönüllü, rintiyat. Daha da var mı demesi Hz. Peygamber'den bahsediyor. Hani duasında diyor ya, ya Rabbi ilmimi arttır, ilmimi, fehmimi, idrakimi arttır diye söylüyor. Ya. İşte ondan bahsediyor. Birisine de diyor, bir damla gelmiş, taşmış. O da bayezid hakkında ondan bahsediyor. Ya Rabbi, beni nasıl yücelttin, beni nerelere yükselttin diye dua ediyor diye. duasında onlardan bahsediyor. İşte, e, Hazreti Şems'in Mevlana'ya sorduğu soru bu. Ve de buluşmaları bu soruyla oluyor. Yani diyor ki, Bayezid-i mi büyüktür, Hz. Muhammed mi büyüktür? Hz. Mevlana diyor ki, ya diyor işte, derviş kişi, misafir kişi. Bu nasıl söz? Muhakkak ki Aziz Peygamber büyüktür. E peki diyor Aziz Peygamber duasında Ya Rabbi ilmimi, mi arttır diye dua ediyordu da Bayezid İslami, benim yüzümü beni nasıl böyle yücelere çıkarttın, beni nasıl yüce hale getirdin diye, beni yücelttim diye dua ediyordu diyor. İşte o zaman Şems-i cevabında şöyle diyor. O öyle bir gönül sahibiydi ki Aziz Muhammed için, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu alıyordu yani. Öyle bir derya deryaydı ki, diyor, ne kadar doldurulsa taşması söz konusu değildi diyor. Ama diğerinin diyor, kabı küçüktü, doldu, son damla geldi, onu taşırdı ve beni nasıl yücelttin böyle diye konuşmaya başladı. Diyor, işte bu adam bahsediyor. Varlığı e, tamamıyla içmiş de, ikrardan da geçmiş, inkardan da. ...varlığın ne olduğunu kesin olarak idrak etmiş. Varlığın hakkın varlığı olduğuna şüphesiz kanaat getirmiş. Ve de böyle olduğunu kabullenmiş ve yaşamakta. Öyle olan bir kimsede inkardan söz edilebilir mi? Veya ikrardan söz edilebilir mi? İkrar ve inkar iki varlık arasında olan bir meseledir. Varlık teke dönüştüğü zaman... Neyini inkar edecek veya neyini ikrar edecek? Kuru zahitlikten de kurtulmuş, saçma sapan ve aslı olmaz sözlerden de meyhane pirinin eteğine sarılması. Kuru zahitlikten dediği, yani şartlanma ve alışkanlık yoluyla yapılan bütün ibadetlerden kurtulmuş. Şimdi i̇nsan çok çok namaz kılabilir, çok ibadet yapabilir. Fakat bunları şartlanma yoluyla yaptığı için... Bu zahidlikten öte gitmez. Zühfü takva. Ve e, kendini ayrı bir varlık olarak kabullenmesi dolayısıyla da ebedi olarak karşı tarafta olan varlığa ulaşamaz. Çünkü yol karışık bir yoldur. Yani iki ayrı varlık kabul edilir ve de varlığın biri diğerine kavuşmak için çalışmalar yapılır. Bu bir düzeyde geçerlidir. Bir yere kadar getirir insanı ama ebedi olarak yani hayatının sonuna kadar böylece e, sürdürürse, yaşamını sürdürürse bundan bir netice alamaz. Yani alınır da gerçek netice alınmaz. yani. Gerçekte istenilen netice alınmaz. Çünkü e, bir üst boyutta iki ayrı varlık diye varlıklar yok. Yani bir hakkın varlığı, bir kulun varlığı yok üst boyutta. Varlık tek, bütün Bölünmez, parçalanmaz ve o da hakkın varlığı. O halde hayali olarak varlığımızı bizim yok etmemiz lazım. <gülüyor> i̇şte bu varlığımızı yok ettiğimizde tekliğe ulaşmış oluruz. Bu varlığımız bizim üstümüzde olduğu sürece benliğimizden kurtulamadığımız sürece de ne kadar ibadet yaparsak yapalım kuru aitlikten öte geçmez. O halde bunların hepsini terk edip meyhane pirinin eteğine sarılmış. Burada meyhane piri dediği meyhane bütün alemdir bir bakıma. Alemde varlığı teke düşürmüş, varlığının hakkın varlığını kesin olarak idrak etmiş mahallerden meydana gelen sözler meyhane pirinin sözleridir. Meyhaneye düşkünlük ve sarhoşluk, kendinden geçme, kurtulmadır. Yani meyhaneye düşkünlük, yani hak sohbetlerine düşkünlük ve sarhoşluk, burada sarhoşluktan baksak, yani beşeri olan duygularını atmak, kendi gerçek hüviyetinin idrakine erişmek. Tabii ki orada bir değişiklik oluyor insanda, yaşantıda bir değişiklik oluyor. İşte bu sarhoşlukla belirtiliyor. Aslında bu ayıklıktır kendinden geçme kurtulmadır. Adam zahit bile olsa benlik küfürdür. Yani ne kadar çok zahit olursa olsun eğer yaptığı işleri benlikle yapıyorsa bu küfürdür. İkiliktir. Sana meyhaneden bir nişan göstermişler de birlik izafi şeylerin hepsini terk etmektir demişlerdir. Meyhaneden bir nişan göstermişler. Yani Hakk'ın varlığının Tekliğinden bir nişan göstermişler de ondan sonra denmiş birlik izafi şeylerin hepsini terk etmendir. Ne kadar güzel ve kolay. İzafi olan her şeyi terk etmek. Yani izafi isimlendirilmiş manasına. Varlıkta ne kadar çok şey görüyor isek, ne kadar ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar görüyorsa bunların hepsi birer isimden meydana gelmiştir. Hiçbir varlığın kendine has bir varlığı yok. Yani izafidir. Hepsi, bütün ne varsa alemde izafidir. İsimden ibarettir. İsim ise, Hakk'ın Esma-ül meydana gelen isimlerdir. Hakk'ın isimleridir. Dolayısıyla, bunların hepsini terk, terk ettiği zaman bir kimse, Hakk'ın varlığını idrak etmiş olur. Yani, alemin ne olduğunu idrak etmiş olur. Meyhane, Eşi örneği olmayan alemden bir numunedir. Hiçbir şeye aldırış etmeyen aşıkların durağıdır. Hani fiziki sarılmış olanlar hiçbir şeye aldırış ediyorlar mı? O anda sarımsı oldukları zaman ne dünya, ne ev, ne iş, ne çoluk çocuk hiçbir şey düşünmüyorlar. İşte gerçekten de kişi kendini idrak ettiği zaman varlığının hakkın varlığı olduğu zaman olduğunu da yaşadığı zaman Yine bunlara itibar vermez. Ama bu sefer bilinçli olarak vermez. Diğerinde bilinçsiz olarak mı? Yani şuur ortadan kalktığı için vermez. Diğerinde ise gerçek şuura erdiği için vermez. Yani beşeri şuurundan kurtulup hakkani şuura yani aklı külle erdiği için bunlara değer vermez. Değer vermez derken ilgilenmez demek değil. Gerekeni yapar fakat üstünde durmaz. Meyhane can kuşunun yuvasıdır. Meyhane, la mekan aleminin eşiğidir. Yani mekansızlık aleminin giriş kapısıdır. Meyhane dediği yani hak sohbetlerinin olduğu meclisler. Meyhane eri olmak, tamamıyla harap olmak, mahvolmaktır. Yani meyhaneye gidenler, dünya meyhanesine gidenler de nasıl parası, pul, her şey, her şeyini feda ediyorlar orada. Meyhane için, dem çekmek için, iski içmek için bütün varlıklarını sarf ediyorlar. Harap oluyorlar, bir şeyleri kalmıyor. Oradan atıp yaparak ama bununla ilgisi olmayan bir benzetişle evvelce var zannettiğimiz kendi varlığımızı ortadan kaldırıyoruz. Ve dolayısıyla bu benliğimiz harap oluyor, yok oluyor. İşte lazım olan sarhoşluk bu. <gülüyor> Alem böyle adamın ovasında bir seraptan ibaret işte böyle bir varlık yani böyle bir birim yani Hakk'ın kendini ısrar ettiği bir birimin önünde alem seraptan ibarettir diyor. Gerçekte de bu alem bir hayal alemidir. Şu gördüğünüz bütün alem ve alemler hayalden ibaret birer alemlerdir. Gerçekte böyledir. İşte meyhane piriyle düşüp kalktığı bir insan gerçekten sarhoş oldumun önündeki alem de ona hayal olur. Ve de yaşamını o değerlere göre değerlendirir. Önündeki varlığın veya etrafındaki çevredeki varlığın hayal olduğunu idrak ettiği zaman kimse ne yapar? Hayale ne kadar değer verirse geçici olan hayale ne kadar değer verirse bu alemede o kadar değerli. Bu öyle bir meyhanedir ki ne haddi var ne nihayeti ne başlangıcını gören var ne sonunu. Yani bu alemin ne sonu var ne başlangıcı var. Eğer içinde yüz yıl koşup tozsan ne kendini bulabilirsin ne başka birisini. Kendi varlığın diye bir varlık yok ki ortada. Başka bir varlık da yok ortada. Ne kendini bulabilirsin. Ömrün yüzlerce sene olsa bu alemde kendini bulamazsın. Başka birisini de bulamazsın. Çünkü ne başka birisi var gerçekten, ne de sana ait bir varlık var. E peki kimi bulacak o zaman? Da? Hakkın varlığını bulacak. Ama bir yerde değil. Bütün birimlerde ve bütün varlıklarda kendi dahil hakkın varlığını bulacak. Bir bölük halk orada elsiz ayaksız koşup durmada bir bölük halk dediği yani elsiz ayaksız yani kendi varlıklarından geçmişler. El ayak kalmamış artık onlar. Yani kendilerine ait bir birimlikleri kalmamış. Hepsi de ne mümin ne kafir. Yani elsiz ayaksız olan, varlıkları kalmamış olanın ne imanından söz edilebilir ne küfründen söz edebilir değil mi? Ortada bir varlık yoksa eğer onun imanı da yoktur, küfrü de yoktur. Çünkü iman da küfür birim hakkındadır ortadan varlığını kaldırmışsa onun için iman da söz konusu olmaz. Küfür de söz konusu olmaz. Ölmüş bir kimseye eski yaptığı fiillerinden ötürü değil. Yani şu anda bu kafirdir e, ya Müslümandır denebilir mi? Ölmüş bir kimseye. Ama Müslümandır veya kafirdi denir. Yani geçmiş fiillerine göre ama ortada olmayan bir varlık hakkında iyidir veya kötüdür diye bir şey söylemek mümkün mü? İşte bir birim de kendi varlığını ortadan kaldırmışsa onun hakkında ne Müslümandır denebilir ne kafirdir denebilir. Kendilerini unutturan şarabı içmişler. Kendilerinden geçmişler. Bütün hayırları da bırakmışlar şerleri de. Ama geçebilmişlerse tabii ki. Eğer geçmemişlerse hayır da var şer de var. Hepsi yerli yerince olacak. Ama mühim olan geçebilmek yani kendinden geçebilmek, kendinden geçebilmek derken bizim yani birkaç kadeh atıp da belli saatler süresince yani sarhoş olup kendinden geçmek değil, öyle bir kendinden geçmek ki bir daha ayılmamak şartıyla. Yani ayılmamak burada beşeriyetine dönmemek şartıyla. Benliğine, <gülüyor> benliğine dönmemek şartıyla. İşte böyle bir kimsenin de önünde ne hayır, ne şer, teprik olmaz. Yani varlığını ifna etmiş, kendine ait bir varlığı kalmamış varlık, iyilik veya kötülük varlığa göre olan değer yargısıdır. Birimlere göre olan, karşılıklı birimlere göre olan değer yargısıdır. Eğer birimlerin hüviyeti ortadan kalkmışsa, dolayısıyla onların fiilleri de ortadan kalkmıştır. Fiil, iyi veya kötü isimlendirdiğiniz fiiller olabilir. Ama ortadan kalkan varlığın fiili olmaz. Her biri dudaksız, damaksız bir şaraptır içmişler de Ar'dan da geçmişler namustan da. Yine deminki gibi Ar ve namus denilen şeyler karşılıklı birimlerin birbirlerine karşı olan Mevcudiyet halinde ortaya çıkan şeyler. Kendi varlıkları ortadan kalkmışsa bunlardan söz konusu olmaz. Ama bu demek değil ki arsızlık edecek, kötülükler yapacak. Bilgi boyutunda yani, düşünce boyutunda bunları hazmetmek lazımdır demek istiyor. Vecid'den meydana gelen anlaşılmaz sözleri halvet hayalini nuru kerametleri, hepsini hepsini bir şarap kokusuyla elden çıkarmış, yokluk zevkiyle sarhoş bir halde yere yıkılmış. Veciz halinde anlaşılmaz sözleri, halvet, yani yalnızlık hayalini, nur görmeleri, kerametleri, bunların hepsini bırakmış. Hani e, bazı insanların e, etraftan işte bana şöyle desinler, böyle desinler diye Fevkalade hadiseler meydana getirmesinden bahsediyor. Hani Hint fakirleri de yapıyorlar ya, bir sürü haller. <gülüyor> yani bunların e, gerçekten varlığını yok etmiş bir kimsenin bunlara, bunları meydana getirmesi de söz konusu olmaz diyor. Neden söz konusu olmaz? Ayrı ayrı varlıklar görecek ki birisi o varlıkların üzerinde tesir etsin diye olağanüstü hadiseler gösterme cevasında olacak. E varlıkta gayrı görmeyen, varlığı tek gören karşı varlığa ne göstermek için uğraşacak, <gülüyor> neyi ispat etmek için uğraşacak? Gayrı varlığı görmüyor ki, böyle olağanüstü şeyleri göstermeye gerek yok ve de lüzum yok, sebep yok diyor. Hepsini, hepsini yani bu tip işlerin hepsini bir şarap kokusuyla yani kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etme yoluyla bunları terk etmiş. Yokluk zevkiyle, yani varlığının, beşeriyetinin yokluğu zevkiyle sarhoş bir halde yere yıkılmış. Tacı, abayı, asayı, tesbihi, misvakı, şarabı rehnetmiş, etmiş, hepsinden arınmış, rehine vermiş. Baltık içinde düşe kalka koşmada, gözlerinden yaş yerine kan atmada. Gah sarhoşluktan naz aleminde şatırlar gibi başını yüzetmede, Gah yüz karanlığından yüzünü duvara dönmede. Gah kızıl bir yüzle dar üstünde görünmede. Gah sevgilinin iştiyakıyla semaya girmede. Gök gibi elsiz ayaksız dönüp durmada. Gah gah dedi. Yani ayrı ayrı varlıklar da şunlar böyle demek istemiyor. Yani bunların hepsini gözden çıkarmış. Hepsini tek gözle görüyor. Çalgıcıdan duyduğu her nameyle ona o alemden bir vecit, bir hal gelmede can semai sesten, harften ibaret değil her perdede bir sır gizli. O şarabı içip bu semaha giren o on katlı hırkayı başından sıyırıp atmış. Yani tasavvufta vardır ya on akıl diye on katlı hırka dedi ondan bahsediyor. Her renkten, her kokudan soyunmuş çıkmıştır. İsimler tecellisinden de ayrılmıştır, çıkmıştır diyor. O sah şarapla bütün kara yeşil ve sarı renkleri yıkamış, arıtmıştır. Sah şarapla yani şarabın tahura dedi. Ee, renklenmekten, elvan, yani renkler görmekten arınmıştır. Yani renk, burada ayrı varlıklar görmek. Ayrı varlıklara varlıklar hükmünü vermek. İşte bunlar renklenmiş oluyor. Saf şarabı içtiği zaman, yani vahdet ilmini, vahdet bilgisini idrak ettiği zaman, bu renklerin hepsinden korunur. Hani ne diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri? Bir zaman gelir, renksizlik renge esir olur. Yani hakkın varlığı birimlerden meydana geldiği zaman o birimlerin hüviyetine bürünür. Aslı renksiz iken yani hak gerçek varlığı iken orada isimler suretiyle renklenerek yani birer varlık hükmüne yani kadehlere girerek meydana çıkar. İşte meselenin özüne bakıldığı zaman ...hepsi varlıkların hepsi tek varlık olduğundan... ...birimleri görmez birimlerin özünü görür. Dolayısıyla renkler silinmiş olur. Sofi o saf şaraptan bir kadeh içmiştir de... ...bütün vasıflardan... ...saf olmuştur. Canla bu pislik yerlerini geçmiş... ...buraları tertemiz açmış... ...gördüklerinin yüzde birini bile söylememiştir. Şarap satan erlerin eteğine sarılmış şehlikten de usanmıştır, dervişlikten de. Şimdi burada bir başka yere e, giriyor. Şehlikten de usanmıştır, dervişlikten de demesi, yani bunlar uzun bir süre yapmış, usanmıştır demesi, çok yaptığı'nın ifadesi. Şimdi insanın <gülüyor> belirli bir düzeye kadar bir yaşantısı vardır. İşte kendisi derviş olur, bir şeyhe bağlanır. Dolayısıyla e, belirli bir yaşantı yüzeyi devam eder. Fakat o ilk başlandığı haldeki gibi şeyhlik, dervişlik e, hükümleri el an devam ediyorsa yine orada ikilik vardır. Yani bir hak var, bir şeyh var, efendim, bir de mürit var, yani derviş var. Tabii ki başta bu böyledir ama ileriye doğru, hep aynen bu haller devam ederse nakıs kalır diyor. Bunları da geçmek lazımdır. Evet, bir varlık olacak ortada. Fakat ona şeyh veya bir başka isim vererek, başka bir hüviyetle bakmayasın diyor. Yani haktan ayrı görüp de bu hakkın dışında ayrı bir varlıktır. Beni oraya götürecek diye, hakkı götürecek diye düşünmeyesin. Yani bu düşünceden de geçmiş diyor. Kendinde kendinde ve karşı mahalde hakkın varlığını müşahede ederek meseleye bakman gerekiyor. Yani dervişlikten de şeyhlikten de geçmiş demesi bu. O bu dervişlik ve şeyhlik hükümleri e, tarikatın e, fiiller alemindeki yaşantısıdır. Yani birinci düzeydeki yaşantısıdır. Onu açtıktan sonra artık şeyhin yerinde hakkın varlığıdır. Dervişin yerinde de hakkın varlığıdır. Ama gerçekten bunu idrak edebiliyor. O düzeye erişebiliyorsa eğer. Ondan sonraki artık yaşantı hakla hak arasında olan bir yaşantıdır. Şehlik nedir? Dervişlik ne? Bu ne bağdır ki? Burası zühd ve takva yeri mi? Bu ne delilik? Eğer büyüğe, küçüğe, yüz tutar, büyüklükle, küçüklükle mukayyet olursan puta tapman, zünler kuşanman, gevur olman daha iyi. Buraları biraz esrarengiz şeyler ama neyse. Soru on beş. Put, zünler ve gevurluk bu makamda hep haksa ala. Değilse bunlardan maksat ne? Söyle. Bu makamda put, aşk ve birlik masarıdır. Yani bizim alt düzeyde put olarak bahsettiğimiz bir üst düzeyde bu makamda yani aşk ve birlik masarıdır. Zünnar kuşanmak da hizmete bağlanmaktır. Zünnar dedi yani Hristiyanlar belilerine bir bağ, bağlıyorlar diye eskiden Hristiyanlık alameti ve görev icabı bağlıyorlardı. İşte onu diyor. Zünnar kuşanmak hizmete bağlanmaktır. Gerçi derviş diye kimselerin belinde açıkça bir, öyle bağlanan bağ yok, zünnar yok. Ama manevi yönden işte o bağa bağlaman lazımdır. Çünkü görev icabıdır diyor. Küfür de varlıklı olur, din de. Onun için birlik puta tapmanın da ta kendisidir. Şimdi küfür de varlıklı olur, din de. Eğer bizim varlığımız varsa o varlıkla küfür hükmüne gireriz veya din hükmüne gireriz. Eğer varlığımız ortadan kalkmışsa bunlar kalkar işte onun için birlik puta tapmanın ta kendisidir diyor. Çünkü puta tapmak denen hadise nedir? Put dediğimiz zaman hani biz bu, çar, bu çarpı işareti haç işaret haçı alırız. Halbuki sevdiğimiz, yani beşeriyet yönüyle bağlandığımız her şey puttur. Biz bunu ister bilelim ister bilmeyelim. Neyi ki beşeriyetimizle seviyoruz, ona yöneliyoruz, bağlanıyoruz, o bizim putumuzdur. Kimisi paraya sever, paraya bağlanır, parası put olur. Kimisi binaya, kimisi eve, kimisi çalışmaya, kimisi bilmem neye yönelir. Dolayısıyla ama bu yönelme gerektiği için yönelilir başka. Ama zevki için, bedeni için yani fiziksel olarak yönelmesi puta bağlanmasıdır. Birinci manadaki puta bağlanmak bu, puta tatmak bu. Fakat burada bahsettiği puta tatmak bu değil. Şimdi dedi ki varlık hakkın varlığı, bütün varlık hakkın varlığı, dolayısıyla put dediğimiz şeylerde hakkın varlığından başka bir şey mi? Eğer bilinçlenirsek yöneldiğimiz şeyin ne olduğunu idrak edersek ona birim yönüyle yani birim olarak yönelmek değil de hak olarak yöneldiğinizde işte esas birlik puta tapmaktan meydana çıkar diyor. Varlığın hakkın varlığı olduğunu idrak ettim. Gerçek varlığın hakkın varlığı olduğunu. Karşıdaki yöneldiğin şeyinde hakkın varlığı olduğunu idrak edince dolayısıyla iki ayrı varlık yönelince birbirine birlik oldu. İşte birlik puta tapmaktan tapmanın ta kendisidir diyor. Bütün var olan şeyler, varlığın mazharlarıdır. Onların biri de Put'tur. Yani bütün var olan şeyler, gerçek varlığın, yani hakkın zuhur yerleridir. ve Put da hakkın zuhur yerinden başka bir şey değil. Ey akıllı kişi, iyi düşün. Put, varlık bakımından batıl değildir ki. Yani Put'un gerçek varlığı batıl değil. Yani hükümsüz değil. Çünkü varlık hakkın olduktan sonra nasıl ki biz ortadan kalktıktan sonra iyi veya kötü diye bir teprik yapamayacağımıza göre ortada bütün varlık hakkın varlığı olduktan sonra bu puttur, bu değildir, bu başka şeydir diye ayırmamız mümkün değil mi? Varlık hakkın varlığı için. Onun için batıl değildir put, gerçektir. Bil ki putu yaratan da ulu tanrı iyinin yaptığı her şey iyidir. Yani hak kötü müdür? İyidir. E iyinin yaptığı her şey de iyidir. Biz ona kötü veya eksik yanlış hükmünü veriyoruz. Birimsel yönden bakmamız yüzünden. Mutlak varlık nerede varsa neyle zuhur etmişse orası ve o şey hayırdan ibarettir. Yani mutlak varlık, ilahi varlık nerede, nasıl, ne şekilde zuhur etmişse Orası hayırdan ibarettir. Şer diyebilir miyiz? Eğer o şeyde bir şer varsa o varlıktan meydana gelmemiştir. Eğer o şeyde bir şey varsa o varlıktan meydana gelmemiştir. Müslüman puta tapmak nedir bilseydi dinin puta tapmaktan ibaret olduğunu anlardı. Yani Hakk'a yöneliyoruz, Hakk'a ibadet ediyoruz diye yani İslam'da bir şey vardır ya, düşüncemiz vardır ya. Hakk'a ibadet hakkımız uğrunda duruyoruz. İşte bu da puta tapmaktan başka bir şey değildir diyor. Varlık Hakk'ın varlığı olduğuna göre e biz de Hakk'a <gülüyor> tapıyoruz diye, Hakk'a yöneliyoruz diye durmuyor muyuz? İşte en büyük put biz bizde meydana geliyor. İşte bunu bilseydi, gerçekten puta tapmanın ne olduğunu bilseydi, dinin puta tapmaktan ibaret olduğunu allardı. Müşrik de putun hakikatini bilseydi, müşrik puta tapıyor ya, putun hakikatini bilseydi, hiç dininde yol, yol azıtır, sapık olur muydu? Putun ne olduğunu bilseydi, müşrik dediğimiz kimseler putun gerçekten ne olduğunu bilseydi, Azıtır mıydı dininde? Yolunu kaybeder miydir diyor. Ha işte Ha haç değil. Gerçekten haç değil. Ama işte müşrik Müşrik putu kendine Rab iptal ettiğinden Sadece puta hasretmesinden Tapınmasına yani puta hasretmesinden Suça girmiş oluyor. Yani puta ayrı bir varlık Vermesi yönünden Hataya düşmüş oluyor. Eğer müşrik putun gerçekten hakkın varlığı olduğunu bilseydi, o zaman yaptığı iş gerçek olurdu. Yani manası da gerçek olurdu, fiili de gerçek olurdu. Mana yönünden müşriğin puta tapması gerçektir, yani yerli yerincedir. Fakat bilgisi yönünden geçersizdir. Yani fiili ortaya koyuş yönünden geçersizdir. Şimdi putun varlığı, hakkın varlığından başka bir varlık değil gerçekte. Fakat müşrik bunun farkında değil. Bunun farkında olmadığı için şirk koşmuş oluyor. Kendi hayalinde yarattığı bir varlığa tapınıyor. İşte suça girmesi buradan oluyor. Eğer putun gerçek varlığı, hakkın varlığı olduğunu bilmiş olsaydı ve ona göre ibadetini yapmış olsaydı ne oluyor? O zaman dininde de sapıtmış olur muydu? Olmazdı. O putu ancak görünen bir suretten ibaret gördü de o sebeple şeriatta kafir oldu. Sen de onda gizli olan hakikati onda hakkı görmezsen sana da şeriatta Müslüman demezler. Yani putun varlığında gerçek olan hakkani varlığı görmezsen şeriat hükümlerine göre sana da Müslüman demezler. <gülüyor> ama sen istediğin kadar ben Müslümanım de varlıkta gerçek hakkın varlığını göremezsen sen de müşriksin. Hmm. Gerçek küfür kime yüz gösterirse o kimse mecazi Müslümanlıktan usanır. Burada küfürden maksat hakkın varlığını idrak etme ve de kendi varlığını şeksiz şüphesiz olarak hakkın varlığı olduğunu idrak etmektir. Gerçek kufur. İşte gerçekten varlığının ne olduğunu idrak ettiği zaman bir kimse mecazi Müslümanlıktan usanır. Yani kuru kuru ibadet etmekten, kuru kuru efendim zikir yapmaktan, belirli hükümleri yerine getirmekten usanır. Yavan gelir. Çünkü kuruluktur orası. Orada bir hareket yoktur sevgi yoktur, aşk yoktur. Dolayısıyla orada usanır. Ama onları yapmadan da bu tarafa geçmek mümkün olmaz. Yalnız onları yaparak orada kalmakta insana yaraşmaz. Yani mecazi Müslümanlıkta kalmakta insana yaraşmaz. İnsana yaraşan mecazi Müslümanlıktan hakiki Müslümanlığa geçmek ki o da işte gerçek küfrün meydana olur Yani Hakkın varlığının zuhura çıkmasıyla olur. Küfür, e, lisan olarak örtme, gizleme manasına. Ama biz hemen diyoruz ki, yani sövme, sayma manasına. Öyle değil. Bu hali bilmeyenler tarafından, küfür, kötü hükmüyle ortaya çıkıyor, kötü yönüyle ortaya çıkıyor. Bu hali bilenler, hakkında da iyi yönüyle ortaya çıkıyor. Yani gerçek yönüyle ortaya çıkıyor. Kafir dediğimiz zümreler varlığın, hakkın varlığı olduğunu bilmiyorlar. Ve hakkı inkar ediyorlar. Dolayısıyla küfretmiş oluyorlar. Yani hakkı örtüyorlar. Bilmediklerinden, yani cehaletlerinden hakkı örtüyorlar. Fakat diğer tarafta hakkı biliyor, gerçek varlığın, hakkın varlığı olduğunu idrak ediyor Gerektiği yerde onu örtüyor, gerektiği yerde açıyor başka ama örtüyor. İşte iki küfür <gülüyor> arasındaki fark buradan meydana çıkıyor. Birisi e, cehaletinden hakkı örtüyor ki bunun için suça giriyor. Birisi de bildiğinden bilgisinden hakkı örtüyor ama gerektiğinde açabiliyor. Her putta gizli bir can var. Küfür de bir iman gizli. Her putun yani özelliği hakkın varlığından meydana geldiği için hakkın ruhaniyeti orada mevcut. Hakkın varlığı mevcut. Küfürde de iman gizli. İşte gerçek küfürde gerçek iman gizli. Yani mecazi imandan hakiki imana geçiş küfrün içerisinde. Küfür de daima Tanrı'yı anmakta, Tanrı'yı tesbih etmekte. Ve min şeyin ayetine bak. Burada kınamanın ne lüzumu var? Esra suresi 44. ayette. Bütün varlık hakkı zikretmektedir. Ve min şeyin yani varlıkta ne varsa hakkı zikretmektedir. Fakat siz onların zikirlerini anlayamazsınız diyor ayet-i de. ona atıf yapıyor. Bütün varlık hakkı zikretmede, bütün varlık derken, varlığın tamamını içerisine alıyor. Bir kısmı ediyor da bir kısmı etmiyor değil. Yani put denilen şey de bunun içerisinde, efendim, kafir denilen şey de bunun içerisinde, bütün varlık bunun içerisinde. E dolayısıyla hakkı zikrediyorsa, orada hakkı zikretmesi, hakkın bir isminin o mahalden zuhura çıkmasıdır. Ama geniş boyutlu düşünmediğiniz şimdi meseleleri siz onların zikirlerini anlayamazsınız diyor ayette. Biz de ki işte la ilahe illallah, la ilahe illallah kendi lisanına göre söylüyor da biz işte insan lisanıyla onu kulağımızda duyamıyoruz, onu anlayamıyoruz diyor. Halbuki oradaki gerçek zikir bizim anladığımız manada kelami, sesli bir zikir değil varlığının mevcudiyeti onun zikri oluyor. Yani ortaya çıkış sebebi onun zikri oluyor. Bir gülün zikri işte gül olarak ortada durması. Bir kuşun zikri kuş olarak o özelliği ortaya getirmesi. Zikir bir başka anlamda bizim anladığımız gibi birkaç kelimeyi devamlı tekrar etmek değil. Zikir hatırlama manasına. Yani kendinde olan gerçek varlığı hatırlama. İşte o varlık Kendindekini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizi hatırlatıyor. Ben hakkın şu özelliğini ortaya çıkarıyorum diye bizi hatırlatıyor. Zikir ediyor manasıyla. Ama biz bunlardan, bunların hepsinden gafil isek bunlardan iyi bir şey anlamayız. Bakar geçer. Ne söylüyorum? Yoldan uzak düştüm ben. Tanrı, dede Hak, yani Allah de de ayetinden sonra bırak onları denildi. Bir başka ayette, Yani Allah de geç, teferruat üstünde durma artık. Yani o ayeti söyle de geç, bırak başkalarını diyor. Putun yüzünü kim bezedi, kim süsledi, ona o güzelliği kim verdi? Yani sevilen şeyleri düzenleyen kim? Hak istemeseydi, kim puta tapardı ki? Hak bilemeseydi puta tapan olabilir miydi? Yahudiler, o Samirinin yapmış olduğu buzağa taptıkları zaman, Musa Aleyhisselam Turdağı'ndan 40 gün sonra indiğinde, şeyine sordu, ümmetine sordu, Ey ümmetim bu buzağı niye taptınız? Ben size demedin miydi buna tapmayın diye? Dediğinde ümmetinin verdiği cevap çok ilginçtir. Dediler ki üç bu bir kubul içle. Bu buzağı bize sevdirildi. bize sevdirildi diye cevap verdiler hepsi. Bu cevapta öyle enteresan işler var ki kafası çalışan kimseler için. Bi hubbul icle diyor Bakara suresinde. Yani buzağının sevgisi bize içirildi. Onu yapmamaları mümkün değil. Ama burada çok güzel nokta var. Tabii. Ee, şeriat yönünden, yani madde yönünden ayete bakarsak, içmeseydin efendim de mücadele etseydin kendine içmeseydin. Ama bir üst boyuttan meseleye bakıldığı zaman bize içirildi demesi yani elimizde olmadığı bu işi yapmak, yani bununla emir olunduk demek istediler. Ama Musa Aleyhisselam'ın bir şeriatı vardı. Tabii o şeriatını koruyacaktı. Onun için gerekeni